lay la la la la la la kimse var bu kadar geldi çöktü bak ki Üzerime geliyor birden dört duvar Kurtar beni Allah aşkına Koşa koşa döneyim sana Kar etmiyor burada ne görüş ne volta Aşkımız buraya kadar Beni senden alıkoydular Yüreğimin tam ortasından vurdular Sanma, sakın vazgeçerim. Unuturum ya da silerim. Sen olmazsan geçmiyor burada günlerim. Gidecektim ben tam askere bırakmadım seni yine de koştum geldim yanına hemen gizlice atkı tutan o vurdular kelepçe. Seni sevdim diyemeye bu işkence. Koymaz ki anne oh. hasreti. Babam zaten hiç olmadı ki. Bir sevgili <gülüyor> sevmiştim o da terk etti. Sensizlik ölümden beter. Bitsin artık bu çile yeter. Çok özlendi davullu zurnalı tribünler Sensiz ben nefes alamam Buralarda hiç duramam Tek başıma yalnız kalamam Senin kokunu özledim Hep yollarını gözledim Götür beni gittin yere sevgili.